صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال واثر صلي عليك الله ما غيث هما انقص السهول وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ve mâ teufiqi ve'at sâmii illâmin illâhle قad jâet Rasulû Rabbina bilhak Muhammed Allahum salli alaihi sallim sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed Allahum salli alaihi sallim ve sallim sallu alâ şefiûi zhûnûbina Muhammed Allahum sallim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 Fiyahatta matla'il fecer, sadakallahu'l-azim, Allah'u menfa'l-i'na fil-Quran'l-azim, mebârik lana fîh, ve'lhamdülillâ rabbil âlemîn. Ve'estâgfirullahal hayyel qayyum, hassântukum bil hayyel qayyum, illezi lâ mut ebedâ, ve defa'tu hankum uslu'u eblâ hamle, ve lâ kuvvete illâ billâ il âli'il Bizler Bizleri bu mübarek 27. geceye kavuşturan Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım bu gecede sadece selametler takdir ediyor. 27. gece yani Kadir gecesi ise fakat en ümitli gece 27. gece çok rivayetler varsa da bu iş gizlenmişse de Hz. Muaviye radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif ki sahite geçiyor. Leyletülkadir Leyletü seb'in ve 20. yani diğer rivayetlerde şu gece arayın işte ilk gece arayın 10 17. gece arayın şey işte 21 arayın 29'da arayın 25'te arayın hep arayın buyuruluyor. Tabii İbni Ömer'den rivayet edilen Hadis-i Şerif'te İltemisü iletel Kader leyle 27 Abdü'l-Muheet de zikrediyor. Ahmed Hanbel'de de geçiyor. 27. gece Kadir gecesi arayın. Fakat Hazreti Muaviye'den gelen rivayette Taberi'de de var. Leyletül kadir, leyletül seb'an'l-i Kadir gecesi 27. gecedir diye de hadis-i şerif var. Bu öbür hadis-i şeriflere göre farklılığı nereden geliyor? Kadir gecesi 27. gecedirden geliyor. Yani arayın dememesinden geliyor. Burada fark var. Onun için ümidimiz kuvvetlidir inşallah bu mübarek gecede mutlaka Kadir Gecesi'ni ihya sevabı alırız. Çünkü Mevla'ya e, hüsnü zannımız var. Bu kadar ümmeti zayi etmeyecek. Dünyada bu gece kadar ibadet yapılan hiç gece yok. Bütün dünyada iki milyar yakın Müslüman var. En fazla ibadet bu insanlar ne zaman yaparlar? İnsanlar melek gibi değil. Melekler de mutat ibadetlerine Fark yok onlarda. Devamlı zikir ve ibadet yaparlar. İnsanlarda fark var. Her gece aynı değiller. E, efendim, peki dünyada sene içerisinde gecelerin hangisinde en fazla ibadet yaparlar? Sorsanız Ramazan'ın 27. gecesini. Şimdi Mekke'yi görseniz, Medine i Münevvere'yi görseniz, milyonlar bir, bir arada şu anda, bir arada. E şimdi ben hüsnüzan ediyorum Mevla ama ki bu kadar insanın bir anda yönelişini zayi etmeyecek inşallah. Anladım. Yani Kadir gecesi bu sene bu gece midir? Her sene gezer intikal eder, şu budur. Ama bu gece değilse bile bu kadar insanın ibadetinin bir arada yapılmasında teveccühlerin, yönelişlerin birleşmesi var. Bundan dolayı mutlaka fazl-ı kerem ile muamele edecek inşallah. Yani bu gece af olmayan ne zaman af olacak daha? Onun için şey namazdan evvel konuştum, dinlediniz mi? Burada verdiler mi? Neredeydiniz? Verdiler mi burada? Evet. İyi yapmışlar. ha. Ben de sizi düşünüyorum. Onlar diyorum vermezlerse ses sohbeti kaçırırlar. Yani Ramazan'ın tümünü teravih kılsa geçmiş günahlar af olur. Tabii beş vakit namaz kılmak şartıyla. Kılmayana yok bu müjdeler. Fakat öyle bir ilginç bir şey. Ramazan'da hiç kıyam yapmasa da Kadir Gecesi'nde tek kıyam yani teravih kılsa sırf Kadir Gecesi'yle de af olur diyor. Çünkü neden? Hadis müstakildir. Ben kameramazan'a Ramazan'ın kıyamı geneldir. Ama ben kamil eyle Kadir, Kadir gecesinde kıyam teravide bulunursa, imanen ve ben i sahaben, ehli sünnete göre inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek, gufir alev ma te kadden Bütün geçmişi silinir. Yani çok hadis var ama, bu ikisi de Bukhari'dir. Bukhari dedim mi, ayet gibidir. Sahihlikte. Onun için geçmiş günahlarından eser kalmaz. Ama işte Kadir Gecesi hangi gecedir de mesele biraz çatallaşıyor. Ama biz ümidimizi bu geceye tutalım inşallah. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Ya Resulallah ben çok ihtiyarım dedi. Her gece teravih kılmak zor oluyor bana. Ee, çok yaşlandım. Bir gece söyle bana. Ola ki Allah beni o gecede Kadir Gecesi'ne e, ulaşmaya muvaffak kılsın. O zaman buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem aleyke bis sen yani ona acıdı yaşlı diye ona biraz daha net bir şey söyledi. Buyurdu ki yediye devam et. Yani bu yedide, yedi de 27 olarak anlaşılıyor. 27. gece olduğuna delil gösteriyor. Yoksa tabii herkese aynı muamele yapmıyor. Ebu Zerazetleri ne dedi işte? Ramazan'da mı değil mi? Dedi Ramazan'da. Kaldırıldı mı? Devam ediyor mu? Dedi kaldırılmadı. Devam ediyor. Dedi Ramazan'ın hangisinde? Dedi son onda. Dedi onun hangisinde? Dedi bak beni kızdırma dedi. Ee, yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> bir kızmış ki Ebu Zerazetleri diyor ne önce o kadar kızmış bana ne ondan sonra kızmış bana. Acayip gazap etti bize. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem artık daha bir şey sorma dedi. O yine sordu. Dedi ki o zaman Hadi son 7'ye kadar indirdim dedi. 7'de ara. Son 7'de ara dedi. 7 anladın mı? 23 23'ten üç, itibaren yani. Ondan ara. Bir şey sorma daha dedi. Neyse. Ebuza Hazretleri bizim için uğraşıyor sahabe -ikram. Bize bir şey bırakmak için ama en ümitli gecedeyiz inşallah. Bir de esas mesele yani eee Geceleri günleri gibi, arba'ul leyal eyyamun 4 gece var senede geceleri günleri gibi, günleri geceleri gibi. Şimdi bu gece kısa ya 2-3 saatte bitecek. Yarı ki gün de bunun devamı aynı. Bin aydan kayırlı Yarı ki günde çünkü Hatişerif'te ne buyuruyor? Allah Teala antları, yeminleri yerine getirir. Canları, boyunları Onlarda azad eder ve rutb-i bol bağışlar ikram eder bu dört gece bir Kadir gecesiyle sabahı. Yani yar sabah namazını bu yani bu sabahın namazını cemaatsiz kılan işte aklını kaçırmış yani. Mutlaka cemaatle kılmalısın. Sonra Berat gecesiyle sabahı, cuma gecesiyle sabahı, işte cuma geceleri için sohbet yapıyoruz. Arafe gecesiyle sabahı Allah Teala Hazretleri, bu çok sahih bir hadistir. 13'ün yarınki günden de istifade edelim inşallah. Yarın da cumartesi olması çoğunuzun işi yoktur inşallah. Ee, yani kolaylık olsun size. Ibadet bakımından. işra beklersiniz. İşraktan sonra uyursunuz. İşrak 20 dakikaya oluyor güneşten sonra. Zor geliyor beklemek. Hele şimdi uyumuyor. Zor ama işte inşallah kolay getir Mevla Teala. İşrak namazında kılarsınız. Bir haç bir ümret sevabı Kadir günü. Yani Kadir'in günü yarındır. Yarınki gündür. Alırsınız. Çok mükafatlar. Ondan sonra hayızlı nifaslı kadınlar var. Bunlar e, mahrum olurlar mı? Kadınlar da çok üzülüyorlar. E i̇şte ayet okuyamıyor, Kadir Suresi okuyamıyor, teravih kılamıyor, namaz kılamıyor. Mevla onları aşağı eder mi? Bizden geri bırakır mı? Bırakmaz. Niye bıraksın? İmam Cüveybir Hazretleri diyor, Dahhak radıyallahu anh'a sordular. Buyurdu ki Allah Teala zaten onun başka günlerdeki amellerini kabul etmişse Kadir gecesinde aynı yapmış gibi nasibini verir diye. Yani o yapamıyor ya özrü var. Aynı nasibini verir. Demek ki mesele çok ibadetten ziyade Allah Teala katında makbuliyet mahbubiyettir. Nice ne diyor büyükler? Kemmin kaimin mahrum. Evet. Nice ayakta namaz kılanlar mahrumdur. Kime, kime, nice yatakta uyuyanlar nasiplidir. Yani adam Allah'ın rızası üzere yatmış biraz dinleniyor. Öbürü de Riya gösteriş veya beş vakit namazı kılmayan adam veya rızkı haram falan. Bu adam sabaha kadar teravih kuluyor veya teheccüd kuluyor. Bu ayaktayken mahrumdur, öbürü yatarken mebrurdur, makbuldür. Onun için mühim olan Allah'ın rızasına Celle Celaluhu Nail olmaktır. Allah Teala bu gecede mübarek gecede cümlemizi azat eylesin, ferahatlerimizi ihsan eylesin, cümlemizi mağfiret eylesin, amin. Hanım kardeşlerden işte Kur'an okuyamıyor, namaz kılamıyor, ne yapacağız? Ya ne yapacaksın? Mübarek kadınlar, biz size bu kadar dualarım kitabında ne kadar hadis yazdık. Şimdi Sübhanallahübü Hamdi'yi bin kere okusa, canını cehennemden azat alır. Mevla canını cehennemden kurtar, azat eder. Sübhanallahübü Hamdi'den daha büyük bir tesbih yoktur. Bin kere okuyan canlı cehennemden satın alır. Yüz kere okuyan denizin köpükleri kadar günah affolur. Ha, Hayızlı kadın okuyabilir mi bunu? Okur. Ayet değil. E Mevla seni geri bıraktı mı şimdi? Bırakmadı. E bin ihlas okuyan canlı cehennemden kurtarır. E ihlas okuyamazsın. Ama Subhanallah ben diyor okursun. Anladım. Ondan sonra ne var? La ilahe illallah eftelü zikir <gülüyor> Zikirlerin en fazıl etiştir. Ondan faziletli zikir yok. La ilahe illallah. E, la biraz uzatacaksın. Illallah, Allah demeyeceksin. Illallah, bir elif çekeceksin. Bu tevhidi güzel okusa dört bin büyük günahı haf olur. Dört bin büyük günahı haf olur. Okudukça haf olur. E adam dedi, e ben günah makinası mıyım? Benin günahlar zaten elli kere de biter o zaman. Beş kere de biter, on kere de biter. Devam ettiği zaman. Ne olur? Kendisinin günahları affolundan sonra anne babasına başlar. Çoluk çocuğuna başlar. Yakınlarına böyle akrabadan öyle yakından uzağa gider. Ondan da günahları affoluyor. La ilahe illallah. Bin kere söyle. tarikatta zaten en az beş bindir. Nakşi tarikatında. Değil mi? Bizim Efendi Hazreti tarikatı öyle devam ediyor. Diğer tarikatlar tensilat yapmışlar bayağı. 500 e inen var, 100 e inen var. Ya işte millet Allah demesini bilmiyor. Onun için biz indirelim. Ama Efendi Hazreti derdi, bu bizim elimizde değil. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Biz kurmadık ki bu yolu derdi. Tenzilat yapamayız. Ama o tabi e, tarikata giren için. Cemaat ve ma kesura ne kadar çoksa fe ve habbu azze ve celle. Allah en çok bir fazla bir fazlayı sever. Anladın? Bu millet boş değil. Ehli sünnet kardeşlerimizdir. de. Ehli sünnet o zaman bu daha az bulunur. Onun için e, cemaati fazla kılmak. Ama sohbette herkes her yerden dinlesin. Evet. Şimdi e, söyledim size inni anzenli akraatının önemini. Dün de altı demiştim meğer yediymiş. İşte kafana güvenirsen hafızana güvenirsen olacağı buydu. Her cuma gecesi yedi kere okunuyormuş değil mi? allah Teala melekleriyle ona salat eder. İnna Zellâ'nın faziletleri, bu mübarek sure, Kur'an-ı Kerim'deki bu sure, bunda sadece Kadir Gecesi'ni anlatıyor, başka hiçbir konuya temas etmiyor. Böyle bir sure birkaç tane var Kur'an'da. Mesela İhlas'ta ne var? Sırf Allah'ın sıfatlarından bahsediyor, başka bir şey? Bahsetmiyor. Yusuf suresinde ne var mesela? Sadece Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası var. Başka bir konu var mı? Başka bir konu yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de e, Tebbet Yeda'da ne var? Sadece Ebu helaki var. Başka bir şey var mı? Yok. Altı tane sure var. Altı tane surede sırf bir konu işlenmiş. Bu altı sureden birisi de işte Kadir Suresidir. Kadir Suresinde başka bir konu yok. Sadece Mubarek geceden bahsediyor. Onun için fazileti çok yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar abdestten sonra okuyoruz değil mi? Ben dualarım kitabında da yazmışım Efendi Hazretleri hep okurdu. Üç kere inna anzelna. En azı bir kere. Her kim fentevallâ fe ahsenel vudu abdest alır da güzel alırsa sünnet veci üzere Gümüşhane Hazretleri'nin kitabında da var. Efendim hadis kitabında Ramûzü hadiste de var bu hadis-i şerif. Sümme kara inna anzelna hu inna anzelna hu. sonuna kadar okursa ketaballahu lehu Sevap 40 50 sene 50 sene gündüz oruç, gece teheccüt kılmış kadar sevap yazar. Bir İndicel'a da. Abdestten sonra. Bu sure acayip bir selamettir yani. iki kere okursa peygamberlerin sevabından hissedar olur. 3 kere okursa cennetin 8 kapısı açılır. Dilediğinden girer. Hesap ve azap da bulunmaz diyor. Hesap ve azabın olmaması. Ne kadar önemli bu İndicel'a, değil mi? Abdesi alıyorsunuz ya, bitirince dünya kelam konuşmadan. Arada laf konuşmadan hemen e'udü besfene çekiyorsunuz. Zaten abdestten sonra kelime-i şehadet var. Ondan sonra var bazı dualar. Sübhani kallallahu ve hamdükeş-i şehrine var. Onlar dualar kitabında var. Ama inna anzelnâ'yı mutlaka ezberleyin. Çünkü inna anzelnâ'sız olmaz. Hadis-i şerifte buyruluyor ki namazında inna anzelnâ okuyamayan adam nasıl namazı olur? Yani namazı, namazda nasibi az olur yani. İnne okusa çok kazanacak yani. Onun için e, üç satır bir şey. Ne fuzuli şeyleri ezberlediniz, yuttunuz, yuvarladınız. Ne olur İnne ezberleseniz? En, i̇nne Anzelna ezbere bilmeyenler var, çok var değil mi? He? Var, ağzınız düzgün olsun. Bir hocadan biraz talim alın, bir okuyandan, düzgün okuyandan. İnne anzeline, güzel şöyle... Allah da Celle Celaluhu şahit olsun. Seneye kadar söz mü? Söz. La bir sene verdik size ya. <gülüyor> söz. İnşallah. İnna zelna'sız olmaz. Bunu okuyun. Abdestlerden sonra zaten üç kere okusanız birkaç zamanda ezberlersiniz inşallah. Allah Teala nasip müessereyle. Şimdi ne yaptık? Bin aydan hayırlıdır'a kadar mana verdimse. Akşamdan evvelki, iftardan evvelki derse. Şimdi bin ay olmasıyla ilgili burada niye bin sene denmedi, işte bin gün denmedi, bin ay dendi? Burada da birkaç rivayet zikrediliyor. Bir tanesi İbni Cerir Taberi İmam Mücahit'den naklediyor. İbni Kesir tefsirinde de geçiyor. Beni İsrail'de bir adam vardı eski ümmette. Gece sabaha kadar teheccüd kılar. Sonra gündüz de kafirlerle cihat yapar. Akşama kadar. Ya bunlar nasıl dayanıyormuş bu Beni İsrail'deki iş? Ben bunlara aklım mantığım ermiyor. Gece sabaha kadar bir adam kılarsa gündüz akşama kadar yatar bizde değil mi? Gündüz akşama kadar oruç tutarsa zaten iftardan sonra pert olur. Bu adam teravihe zor katılıyor. Onlarda manevi kuvvet varmış. Çünkü neden? Gece sabaha kadar teheccüd kılıp akşam sabaha kadar kılıç salla ve bunu bir gün değil bir ay değil bin ay yapmış bunu bin ay yapınca bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine anlatınca demişler ki ya Resulallah biz hiç kazanacak durumda değiliz biz ahirete fukara mı çıkacağız Efendimiz de üzülünce sallallahu aleyhi ve sellem Cibril bu müjdeyi getirdi leyle tul kadri hayrun min bin aydan hayırlı yani o adamın cihadı 83 sene 4 ay olmuş bu ümmetten bir kişi Kadir gecesini Allah'ın kabul ettiği şekilde işte, mesele o, Rabbinin rızası söyle Kadir gecesine kavuştuysa bu gecenin ibadeti o da sabahı kadar kılmak değil ha. Akşamı cemaatle kıldınız mı? Evet, evet. İbn Abbas buyurdu radıyallahu anh'a, akşamı cemaatle kılan Kadir gecesinden nasibini almıştır. Yatsıyı da kılarsa yarı geceye kadar kıyamda durmuşlar. Sabahı cemaatle kılarsa Hadis-i Şerif sahih-i Müslim'dedir. Sahih-i Müslim'de en sahih kaynak. Bütün gece kıyamda durmuş kabul ediliyor. Ne kadar kolay yaptı bizim ümmete bu işi Mevla. Yani kıyamı da bu kadar kolay. Üç saat ayakta namaz kılmıyorsun yani. Yatsı cemaat, sabah cemaat kılacağız inşallah. Ondan sonra bir de arada bizim özel namazımız ne var? Teravih var. Teravih namazını da inşallah eda edeceğiz beraber. Cemaatle kılacağız inşallah. Melekler safların arasına zaten her gece geliyor. Ama bu gece farklı melekler gelir. Yani Kadir gecesi ise kim gelir? Tenezzelül malaikatu melekler iner de iner iner de iner. Yani boşalırcasına gökten var ruhu ruh da iner. Bu ruh ekseri rivayetlere göre Hazreti Cibril'dir. Cebrail Aleyhisselam iner. Ama bazı rivayetlere göre özel meleklerdir. Diğer melekler de onları göremez. Ancak Kadir Gecesi görürler onlar. Onlar senede bir kere görünür genel meleklere. Onlara Kerubiyun deniyor. Kerubiyun artık tamamen Rabb'e bağlı. Mevla'nın zikrinde, aşkında şaşıp kalmışlar, hayran kalmışlar. Yani onlara Mevla görev vermiyor yağmur işini. Efendim anladın? Cenaze işini, can alma işini işte Cebrail aleyhisselam harpleri yönetiyor, zelzeleleri yönetiyor. Mikail aleyhisselam rızıkları yönetiyor, yağmurları yönetiyor. Azra aleyhisselam işte can alma kabzar vah. Değil mi? Herkesin ne kadar can var dünyada? Yedi milyar diyelim küsuruyla. E ne kadar can var? Onlar da Mevla biliyor tabii. Şu i̇nsanlardan fazla da cin var. Bunların hepsinin canı var mı? Canı var. Hepsinin canı kadar Azra aleyhisselama göz vermiş. Azra Selam nasıl alıyor diyor. Ya diyor aynı anda diyor uçakta düşmüş, 30 kişi burada ölmüş, 50 kişi orada aynı anda. Bunlara nasıl yetişiyor? Senin gibi metro bekliyor. <gülüyor> nasıl yetişiyor? Kafasız mısın ne sen? Mevla ona herkesin canını alması için herkesin canı üzerinde göz vermiş. Herkes kadar gözü var. Sen takmıyor musun şey, kip takıyorsun, çip mi ne bir şeyler. E adam gidiyor nereye sen orada onu kontrol ediyorsun nereye gitmiş? Öyle mi? Ama yakalamaya kadar şu anda şey yapamadın. Geliştiremediniz teknoloji. Ancak oradaymış diyorsun. E şimdi Ali Aleyhisselam o gözüyle nazar ediyor. Mevla müsaade ettiği anda o anda canını alıyor. Yani Ali Aleyhisselam oraya buraya gitmiyor. Ali Aleyhisselam olduğu yerdeyken alıyor. Burayı da yeni gördüm kitapta. Her dakika kitap okuyorum bir şey görüyorum. Yani Ali Aleyhisselam'ın can alma şekli hakkında daha bugün gördüm. Diyor ki alimler e, büyüklerimiz o durduğu yerdeyken alıyor. O adamın ayağına gitmiyor. Anladın? Bundan dolayıdır ki her meleğe bir görev vermiş. Ama şeye görev vermemiş karubi yunan. Neden? Onlar sırf zikirle meşgul oluyorlar. Allah'ımıza aşık olmuşlar. O melekler aslında hiçbir şeyle uğraşmazlar. Mevla'dan gayrı bir şey. Ama işte Kadir Gecesi onlar da bizi ziyarete geliyorlar. Yani insanları Cibriyle Emin'in gelmesi çok önemli. Fiha o gecede biz izni Rabbim. Rablerinin izniyle, müsaadesiyle, hiç kimse kendi başına hareket edemez. Siz sanki buraya Allah'tan izinsiz mi geldiniz? Mevla murat etmeseydi kimse cemaate gelebilir miydi? Oho! Sen camiye sohbete niyet eden bir de bakar kendini meyanede bulmuşsun. Tabi, nice adam var şimdi, ne kötü yollardadır. Hiç onlara 27. gece falan bir şey arz etmiyor, bir önem vermiyor. Ama bize elhamdülillah Allah o aşkı verdi, o şevki verdi. Elhamdülillah. Min kulli emr. her şey için, yani bütün işlerin takdiri için biliyorsunuz bir berat gecesi var, Şaban 15'te, bir de kadir gecesi var, Ramazan şerifte. Burada gizli, intikal edebilir. Yani farklı gecelerde olabilir ama Ramazan şeriften çıkmaz. Bu iki gecede hesap kitap var. Berat gecesinde dosyalar, teslimat yapılıyor. Yani levh-ı mavuzdan ediliyor, kopyalanıyor. Bir senelik hesaplar başlıyor. Kadir gecesine kadar bu teslimat ehline veriliyor. Kadir gecesinde artık takdir tamamlanmış oluyor. Artık onun e, dönüşü yok. Yani bu sene içinde ölecekler, kesinleşiyor. Haç'a gidecekler, kesinleşiyor. Orada kurası çıkmış da Diyanetten de. Kaç senedir bekliyordum, kuram çıktı. Gideceğim belli mi? Liste Mevla'da Belki de gidemeden öleceksin. 13'ün niceleri gidemeden ölüyorlar. Ee, yani tura yazılıyorlar, paralarını ödüyorlar ama gidemiyorlar. Çünkü neden? Dosya Mevla'da. Minküll emrin demek ölecekler, kalacaklar, hasta olacaklar, fakir olacaklar, iflas edecekler, rezil olacaklar, zelil olacaklar, aziz olacaklar, hangi devletler çökecek, hangi hükümetler gidecek Nerede zelzele olacak, kaç şiddetli olacak, kim ölecek, kim kalacak. Bütün işlerin takdiri Berat gecesi ile Kadir gecesi arasında dolanır. Kadir gecesi kapatılır, mühürlenir. Bu dakikadan sonra değişmek, bir senelik hesap için konuşuyorum, değişmek mümkün değil. Allah'a mümkün ama karar vermiş, kararını bozmaz. Bu karar işleme sokuluyor. Onun için duanın çok önemi var. Fakat Kadir Gecesi'ni gizledi, farkında mısınız? Berat Gecesi'ni açık etti. Niye 15. gece kesinleştirdi? Çünkü oradaki dualar maddi manevi, dünya ahiretimizle alakalı kaderlerimize yönelik dualar. Onun için orada acıdı bize, çok aramayalım diye bu gece kesin, duanın gecesi Berat gecesini söyledi. Orada yaptık inşallah duaları. O dualarla buraya kadar geldik elhamdülillah. Arada bozmadıysak inşallah... Bozmayız. Günahlar bizim için. Günahsızlık söz konusu değil hiçbirimiz için. Günahsızlıktan konuşmuyorum. Ama dinden dönmek tehlikesi var. Allah'a muhafız. Adam berat gecesi dua etse ne olur. Şimdiye kadar mürtet olan var. Dinden dönen var. İslamoğlu'nu bir dinlediyse kaderi inkar etti. Alın yazısı yok dedi gitti. Öyle mi? Bu gece dünürüyle beraber çıkıyormuş televizyona. Dünürü var ya Mehmet okuyan, tersten okuyan o onunla dünürüne çıkıyormuş. Hangi kanalı biliyor musun? O karılar kızlar var ya adalarda modalarda yarışmalar var. Oraya yakışıyor. Herkes nereye çıkar? Yakışanına. E şimdi bu adamları dinleyen insanlar ne olur? Biri mucizeleri inkar ediyor. Biri kader inkar ediyor. Öbürü sahabeye hakaret ediyor. Durum bu. Ya Rabbi bunlardan bu milleti kurtar ya Rabbi. Bu gece ürmetine seneye kadar bunların hükmünü bırakma ya Rabbi bunlara itibar veren bürokratları da itibarsız eyle salli ala ve muhammed amin ben müşterek yapacağımız bir duayı tutturduk inşallah şimdi selamun hiye o gece selamdır selamettir şimdi kadir gecesinin alametlerindendir nedir çok sıcak olmaz çok soğuk olmaz rüzgar esmez köpekler havlamaz Ondan sonra vesaire. Bu gibi alametler var. En önemli bir alamette sabahında güneş tas gibi doğar. Bembeyaz ama ışınları olmaz. Güneşin ışınları yayılmaz. Çünkü melekler göğe çok çıktıkları için. Efendim e, meleklerin kanatları latif de olsa yine o kadar melek geri dönüyor ki dönüşe geçiyor. Onun için güneşin ışınlarının yayılmasına engel olurlar diye. E, Hadis-i şerifte var. Ee, ...önemli bir alamet olarak zikrediliyor... ...çünkü... ...hadi bir de şu var... ...sabahında bunu anlasak... ...güneşin doğuşunu takip etsek... ...ne karımız var... ...ha bir demiştim size ki... ...seneye karımız var... ...geceyi tespit... ...ama hadis gece intikal edebilir... ...en mühim nedir... ...gündüz devam ediyor iftara kadar... ...e onu tespit ettin mi... ...o günü de... ...kadir gecesi gibi hiya dersin. ...çünkü o günde de aynıdır... ...duası aynıdır... ...zaten oruçlusun... ...nafile namazlar aynıdır hatim bitiriyorsun mukabele hatimi yetiştireceğin Kur'an tilavetleri aynı Kadir gecesinde okumuş gibidir. Yarınki gün itibarıyla eğer bu gece ise değil mi? Ondan sonra o gece selamdır yani selamet. Ne demek selamettir? Büyü yapılsa bu gece işlemez. Yani Kadir gecesi ise yapılan büyü işlemez. Yapılan plan işlemez. Efendim suikast işlemez. Yani şerler işlemez şerler. Ha suikast derken adamı vurdum da ölmedi diye bir şey demiyorum ben. Suikast kötü niyetler demek, kötü planlar demek. Mevla bu kötü planları o gece geçerli kılmaz. Ha sonradan yine vakti gelirse kazasıdır, kaderidir, imtihanıdır, ayrı dava. Ama mesela şerli güçler, pis güçler, şeytanlar, cinlerin ifritleri, melunları, inatçıları bu gecede e, yani Kadir gecesi olan gecede asla kötü bir şey işletemezler. Hatta matla'ı fecer efendim İmsak doğana kadar bu işte imsak doğana kadar deyince buraya eğer sen imsak doğana kadar selamettir. Manası verirsen gündüze bu selamet işlemez. Çünkü fecir doğması imsaktadır. İmsak şimdi üç buçuk. Üç buçukta biter bu selamet. Anladınız mı? Ondan sonra olanlar da ayeti kerimenin garanti kapsamına girmiyor. Ama efendim eğer manayı verirsen ki melekler güneş doğana kadar iner, gün doğana kadar iner, o zaman selamet devam ediyor, manası çıkabilir. Meleklerin inişi nerede biter? İmsak oldu mu meleklerin inişi biter. Biter zaten çünkü gece bitiyor. Melekler bu sefer ne oluyor? Geri dönüşe geçiyorlar. Efendim eğer bu, bu gece olarak e, değerlendiriyorsak ama ne diyemiyoruz şimdi? Kesinlikle bu gecedir diye kesin. Konuşup da yarın sabah şöyle olacak, böyle olacak, melekler bu gece indi falan dememiz ayete ve hadise göre kesin ifade yok. Bundan dolayı biz efendim, genel manada Kadir gecesinden bahsediyoruz. Rabbim Teala bizlere en zann-i abdibi ben kulumun bana olan zannının yanındayım buyuruyor Hadis-i Kutsi'yle. Biz de diyoruz ya Rabbi bu kadar kulların sana karşı üstü zan ettiler bu gece Kadir Gecesi kabul ettiler. Böylece ibadetle bu geceyi ihya ettiler. Sen de onları ihya ile ya Rabbel alemin diyoruz. Amin. Mevla zayi etmeyecek fazl-ı kerem'i. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyorum. Çok uzatmayacağız çünkü gecelerin durumu bellidir. Kısadır. Namaz gecesi, dua gecesi, ibadet gecesidir. Sonraki sohbetleri kaçırmayın. Bir iki gün kaldı. Bu iki sohbetler iftar öncesi bir de sahur. Sahur bir içerek gece başlıyor. Lalegül'de. İftarda işte 8 gibi, 8'e 10 kala falan başlıyor. Bu iki sohbetlerde bayram gecesi, önümüzdeki gece, 29. gece önümüzde, bayram gecesi çok önemli. Ne ibadetleri, ne duaları, ne zikirleri, ne faziletleri var. Hele bayram sabahında neler oluyor, neler oluyor. Bayram sabahındaki müjdeler, bu kadar hadis-i şerifler var. Yani ben bu bu kadar bayram namazında, diyanetin bir hutbesinde bayram sabahında o hadisi dinlemedim. Bayram ile ilgili hadisi bir kere duymadım. Bir kere duymadım. Ben böyle söylüyorum ya, onu sonra yapıyorlar ha. Hepten ben de fuzule atmıyorum burada. Allah'ın izniyle tesirimiz var. Siz cemaatimizin bereketiyle tesirimiz var. Ya mübarek, bu Beyhek'i Şuhab-ül İman'da zikrediyor, bu kadar sayı hadislerin kaynakları var. Efendim, bunu inşallah, bilmiyorum, bu Ramazan artık yetiştiremezler de, bayrama kadar yapabilir mi Diyanet o işi. Tercüme ederler inşallah. Ya bizim te televizyondan bana bir şey göndermişler. Diyorum ne oldu? Bayram günü hakkında bir şey bulduk kitapta. E bunu yayınlayalım mı? E nereden aldınız bunu? Falan kitaptan. E benim kitabımda var zaten. Ya benimkiler benim kitaba bakmıyor ki zaten. <gülüyor> ya şu benim 70 tane kitabım var. Sizi 70 sene götürür Allah'ın izniyle. Benim kitaplarımdaki ilimleri milletin kitabından alıntı yapacak. Ben niye alıntı yaptırayım sana başkasından ya? Ben yapmışım tercüme mi? Kendim yapıyorum tercüme mi ben? Şerh bakıyorum. Bayram hadisi çok önemlidir. Bunların hepsi anlatacağım. Önümüzdeki geceler takip edin inşallah. Ondan sonra efendim bir kere Şama gittiydim. Eski çok yani 15 sene var. Emevi camisinde kıldık bayram namazını. Baktım İmam hutbede tabi, Ehl-i Sünnet İmam Emevi'de, Ehl-i İmam bu hadis-i şerifi okudunca çok sevindim. Yahu dedim bizden başka plan yok zannediyordum dedim. Ama Araplar da yapıyorlar bunu. Yani okuyorlar. Ama bize geliyor, biz de bir klişe işte otomatiğe bağlamışlar. yav hadis okuyun mübarek adam, hadis okuyun, ayet okuyun. Fuzuli, fuzuli konuşmaların bir manası yok. Evet. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili bölümü okuyacağım. Yani bu hadis şerif uzundur, üç sayfadır. Ama veda kânetleyle tür kadir. Kadir gecesi olduğu vakitte, azze ve celle Cibril aleyhisselam, Allah azze ve celle Cibril aleyhisselam'a emreder. Teravih namazı kılana, bu gecen teravisinde 27. gece olarak geçiyor tabi. Hadiste demiyor 27. gece diyor. Demiyor kadir gecesi. 27. gecede evvendiğim teravih namazını kılana Allah Teala Rıdvan'a emredecek, cennetin bütün kapılarını onun için açtıracak. Allah bir daha ölene kadar kapatmaktan muhafaza eylesin. Kapatan biziz. Allah kapatmıyor. Kapıyı sen kapatıyorsun. Dinden çıkıyorsun. İçkiye, kumara gidiyorsun. Zina gidiyorsun. Bir haram yapıyorsun. Rabbini kızdırıyorsun. Açılmış kapını kapatıyorsun. Yapma bak. Bu gecenin teravisiyle sana özel cennette sana kapı açılacak. Bir daha kapattırmasın Allah Teala. Ya Rabbi günah işleyeceksek tut bizi ya Rabb. Haramlardan engelle bizi ya Rabb. Günah işlemeye niyet ettiğimizde gücümüzü al ya Rabb. Amin. Allah'ım Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Engelle bizi ya Rabbi. Ya Rabbi. Amin. Amin. Bizi ya Rabbi. İbadetlere koştur bizi eweslendir bizi. Amin. İbadetine karşı zikrine şükrüne karşı yardım eyle bize Amin. ya Rabb. Amin Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Kadir gecesi olduğu zaman Yemrullah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam. Allah Azze ve Celle Cibril Aleyhisselam'a emreder. Hazreti Cibril'e emir gelir. Feheb Dufi fîküb minel melaike. Meleklerden büyük bir cemaatte iner. Tabi onlar meleklerin ileri gelenleri. Yanında bin tane melek var. Miki Aleyhisselam'ın yanında bin tane var. Bunlar komutan mahiyetinde. Hepsinin altında 70 bin, 70 bin ordular var. Yani Hazreti Cibril'in yanındakiler en üst düzey yetkili melekler. Bunlara emreder. Ma'ulivaun Yanında yem yeşil bir sancak var. Feyarkuzuliva ala zahril Kabe. Hazreti Cibril Kadir gecesinde sancağı Kabe'nin sırtına yani Kabe'nin damına diker. Yani burada bir dünyada Allah'ımızın tecellilerinin merkezi neresi? Kabe'yi muazzamadır. Onun için tecelli ilk defa nereye gelir? Merkeze gelir. Ümmül Kura. Bütün şehirlerin annesi aslı esası Kabe-i olduğu topraktır. Mekke'dir. Velevsit tüm cenah altı yüz tane kanadı var. Hazreti Cibril'in min ha cenahan la enşur umâ illâ etil kadr altı yüz kanadı meşhurdur. Sahih hadis-i şeriflerle sabittir. Bu kanatlarından iki tanesi var. Bu iki tanesini başka zamanlarda açmaz ve kullanmaz. Ancak Kadir gecesinde neşreder. Neşreder yani yayar. Fe yenşuruma tilkel leylete fe yücavüzül meşrikeyle el O gece iki kanadını açtığı vakit o iki kanadını o birisi doğuyu aşar, birisi batıyı geçer. Fe Cibril aleyhisselam el melâke fiyadî leyle. Hazreti Cibril melekleri o gece yayar. Dağıtır. Yani o komutan olduğu için hadi bakalım Ümmet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanlarına, teravih kılanlarına, Kur'an okuyanlarına, zikredenlerine, şükredenlerine tabii sahur yemeği yerken de sahur yemek de ibadet mi? Hiçbir zaman ibadet olmaz ama sahur yemek yemek ibadet oluyor sahurda. Çünkü neden? Oruca kuvvet için. Emir var. Sahur yapın sünnettir, emir var. Onun için efendim, hatta iştahım yok, ben sahur yapmayacağım diyenlere ne diyoruz? Mutlaka suyla da olsa, hurmayla da olsa ki en kuvvetli sünnet hurmadır mutlaka yap. Çünkü emir, emir tut. Ee, Cibril aleyhisselam melekleri dağıtır. Onlar da gelirler. Fevsellimune selam verirler. Alâ külli ka'imin ve ka'idin ve musallim ve zâkir. Burası önemli. Ayakta namaz kılan. Oturarak namaz kılan hasta diye oturarak kılabilir veya teayyattadır. O an, yani meleklerin gelme anı size işte sana nerede rastladıysa meselesi. Ve musallin namaz kılan yani artık rükuda da olsa, secdede de olsa namazın her halinde gele gelebilir. Ve zakirin zikreden yani kadınlar buradan istisna oldu mu? Niye olmadı? Otursa Sübhanallah diyecekse ona da geliyorlar mı? La ilahe illallah desin. La hevle ve la kuvvete illa billah desin. En mühimi ne desinler? Biz de diyelim. ve velhamdülillahi, ve la ilahe illallah. ve allahu ekber. Bu dört kelimede. Allah Teala'nın sevdiği kelamların en üstünü dörttür. Hangisiyle başlasan zarar vermez. Yani ne demek istedik? Elhamdülillah, Sübhanallah'yı de. İstersen la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah Ama bizim alıştığımız nedir? Yani tesbih, hamd, tevhid, tekbir. Tesbih namazı da öyle kılıyoruz. Değil mi? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bir insan cünüp bile olsa bu zikirlerden uzak kalmamalıdır. Yani bu zikri cünüp de yapabilir mi? Yapar. Çünkü su usunacak, şu olacak, bu olacak. Yorgunsun, biraz dinleniyorsun. İstincadır, istibradır, bekleme var. E sen... Bu noktada zikirsiz mi kalacaksın? Yani Aziz Aleyhisselam gelse zikirsiz mi ölelim yani? Onun için bizim zikrimize her zaman müsaade etti Mevla. Anladın? Ya cülüp de olsan diyor, kulum diyor, beni zikreyle diyor. Ha namaz kılamazsın, ayrı dava. Kur'an'a tutamazsın, Kur'an okuyamazsın. Ama zikrimden mahrum etmedim kullarımı diyor. Etme bizi mahrum ya Rabbi. Kafil etme bizi ya Rabbi. Dilimizi zikrinden kurutma ya Amin. En fazla amel ölürken diliniz Allah'ın zikriyle yaş olarak ölmektir. Sırrına mazhar eyle ya. Amin. Amin. Salli ala Şumbarek 27. gece hurmetine bizi gelip bu sohbette bulunan senin rızan için her adımlarına bir, bir sene ibadet sevabı yazılıyor. Arşın altında kıyamet günü benimle olacak diyor. Ramazanda ilim meclisine sohbete gidenler buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu müjdelere de bu kardeşleri nail ve dahil eyleyip Allah'ım şu gecenin karı, şu gecenin en büyük karı şu duamız olsun. Salavat ile başlayalım. Allah'ım salli ala Muhammed ve ala al seyidi Muhammed. Allah'ım bi hakkı seyidi Muhammed ve al Muhammed. Şu dinleyenlerimizi de, uzaktan yakından dinleyenlerimiz, ehl sünnet kardeşlerimizle beraber. En başta sevdiğimiz yakınlarımızı, ya Rabbi kurban oldum sana Allah'ım. Mutlaka öleceğimizden haberdar eyle. Amin. Kafil olarak öldürme amin. kul haklarından helallık almayı nasip eyle amin. senin haklarını ödemeyi nasip eyle amin. ölmeden hazırlıklı olarak zikrinle dilimiz yaş vaziyette ölmek müessereyle amin, amin. <gülüyor> Allah'ım salli alaihi <gülüyor> ve aleyhi ve sellem evet melekler ve yusafi unum geliyorlar musafa diyorlar. yani elinden tutuyorlar senin elin namazda duruyor sen anlamıyorsun Melek geliyor senin eline musafa diyor, tutuyor. Bu ne zaman anlaşılıyor? Melekler musafa ederse nasıl anlarız dediler. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem vücudunda ürperme olur, tüylerin diken diken olur, bir de efendim gözlerinden yaş gelir. Anladın? İkisi alamettir. Hissiyat yani bir duygusallık geliyor o da senin gözüne yaş getiriyor ama böyle hüngür hüngür ağlama şartı yok ama gözlerin dolar. Melekler geliyorlar, ne yapıyorlar? Onların dualarına amin diyorlar. Yani biz dualar ediyoruz ya, şimdi melekler amin diyor. E, cemaatin melekleri var, cemaatla görevli melekler var, ilim meclisiyle görevli melekler var, Ramazan olmasa da var, zikir meclisiyle görevli melekler var, Allah'a çubbe araya gelenleri sararlar, kuşatırlar. Onun için dualarınıza mutlaka melekler amin diyor. Bundan şüpheniz olmasın. Bize de nasip olsun. İnşallah. E hatta yatma al fecir, imsak olana kadar dualara amin deniliyor. Melekler amin derler. Fezâdâ al fecir, imsak olduğu zaman, yani saat üç buçuk gibi, Yunadi Cibril, Hazreti Cibril seslenir. meâşir al melâke el-rahîl, el Ey melekler cemaati. Yani bütün dünya dolmuş. Amerika'da Müslüman var, oraya melek gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. Adalara gidiyor. Kutuplara gidiyor. Denizde ada, da, ada var, gemi var. Denizdeki dünyanın, okyanusun ortasında bir gemide bir Müslüman var. Müslüman varsa gidiyor. Ta oraya gidiyor. Yerin merkezinde adam, kaç bin metrece kömür ocağında Müslüman, melek oraya gidiyor mu? He? Melekler ocaktakileri es geçer mi? He? geçmez hele bir de adamlar orada oruç tutuyorlar iftar ediyorlar namaz kılıyorlar en başta onlara gider be bizden evvel ya adam sıkıntıda yani Allah rızası için helalından para kazanmaya çalışıyor mesaide ama müslüman adam namazını kılıyor orada değil mi ha, her tarafa giderler bir müslüman terk etmezler imsa kadar dolaşırlar selamlarını verirler dualarına amin derler onlarla musafa derler Meleklerle musafah eden ebedi mahrum olmaz, imansız kalmaz diyor. Melekle bir kere musafah etmek nasip olsa sana, kesinlikle ebedi saadete erdin. Sonun iyidir inşallah. Daha korkma inşallah. Ama işte garantimiz yok yani hani melekle musafah ettik mi etmedik mi falan, garanti konuşamıyoruz. Melekler derler ki, Errahil Errahil, Hazreti Cibril der ki, hadi gidiyoruz, hadi hadi yolculuk, yolculuk, toparlanın, toparlanın, Hepsini o sevk ediyor. Melekler derler, Ya Cibril, Fema sana Allah fi havacil müminin, Min Muhammedin sallallahu teala ve sellem. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem, Çok hacetleri var. Yani dualar yaptılar, dilekler yaptıttılar, işte onu istediler, bunu istediler, Melekler ya, soruyorlar. Mevla onların e, duaları hakkında bu gece ne yaptı? Ne cevap verdi? Fekûl Hazreti Cibril buyuru ki in Fi fiyaz illeyle. Bu gecede Allah onlara rahmetiyle nazar etti. Yani rahmetiyle nazar etmek ne demek? Fe'afanum <gülüyor> günahlarını affetti. Hep günahkarız. Af olmamış, hiçbir yolumuz çıkmaz cennete bizim. Cennet pislerin yeri değil. Günahlar pisliktir. Günahkarlar pistir, bulaşıktır. Bak bulaşıktır. Müşrikler müşrikler pisliktir. İnne Pislik ne demek ha tuvaletteki pislik ha müşrik. Müşrik pisliktir. Müslümanlar için ne lafı söyledim şimdi buraya? Pistir dedim. Pislik başka. Pis başka. Çünkü neden? Pis temizlenebilir mi? Pislik temizlenebilir mi? Pislik kendisidir. Pisliğin tümünü e, izale etsen ortada hiçbir şey kalmasa ancak olabilir. Biz zerresi kalsa pislik. Onun için biz pisiz, bunu kabul ediyoruz. Allah'ımıza karşı bulaşık işler yapmışık, pislenmişiz. Ama temizleneceğiz bu gece inşallah. Bak affetti, mağfiret etti, illa arba dört kişiyi istisna etti. Tehlike var. Fekûne sahabe-i kiram devreye girdi. Hadis-i, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ya, meleklerin konuşmalarını, suallerini, cevaplarını. Biz dedik ki ya Resulallah hadis-i şerifin ravisinde söyleyeyim de hadis-i şerifin Ravi'si Abdullah İbni Abbas yani İbni Abbas dediğimiz anh, Efendimizin oğlu, büyüğümüz yüce sahabi diyor ki sahabe dedik ki biz ya Resulallah menüm bu e, dört kişi kim? Kadir gecesi de af olmuyor. Buyurdu ki müdminü hamr içki içmeye devam edenler. Şimdi uyuşturucuya devam eden, Bonzai'ye devam eden. içkiye devam eden. Velev bira olsun, velev şarab olsun, velev rak olsun. Buna devam eden, yani şu anda tevbe etmeye karar vermemiş bir daha da içmeye niyetli. Bu gece içmiyor, belki Ramazan'da içmiyor, ama içiyor yani. Nasuh tevbesiyle dönmemişse, Kadir gecesi af olmadı. Wa kwaliday, ana babasına karşı gelen, ana babanın meşru isteklerinde mutlaka itaat edilecek. Meşru isteklerinde. Anladım şarap getir getirmeyeceksin zinaya götür götürmeyeceksin Tam kiliseye götür götürmeyeceksin ama kiliseden al beni eve getir kiliseden alıp eve getireceksin çünkü eve dönmesi meşru anladın mı evet. ana babanın meşru sakalını kes kesmeyeceksin sakal peygamber emretmiş ana baba karışamaz peygamberin çarşaf giyme giyeceksin öyle ana babanın hakkı yok kızını açma anladınız mı gayrimeşru işlerde itaat yok Meşru isteklere itaat var. Bütün malından seni çıkartsalar bile baba, ana babana itaat et diyor. Malından çıkartsalar da ya ben kazandım babamdan kalmadı ki bana. Ne konuşuyor bu adam Diyemez. Ana baba da akıllı olacak tabii. Çocuğu da günaha sokmayacak. Yapamayacağı işleri dersen o da hadi git işine derse e çocuk da helak oldu. E çocuğun cehenneme gidince sen çok mu mutlu olacaksın? Ana babalığını da doğru yap. Çocuklarını kendine isyan ettirecek teklifler yapma. Değil mi? Bazı ana babalar tabii ters. Hakikaten çocuğunu günahkar ediyorlar yani. Ana babalara da vasiyet ediyorum. Kendim de babayım. Çoluk çocuğu kendimize karşı getirttirecek davranışlardan sakınmamız lazım. Kavga gürültü çıkartmamamız lazım. Yani ana baba daha akıllı olacak tabii. Çocuk o kadar akıllı olmayabilir. Ama çocuk olarak da ana-babanın meşru isteklerine karşı gelirse, bu adam Kadir gecesi de afolmaz. Akraba ile ilişkiyi kesenler. Teyzedir, haladır, amcadır, dayıdır, işte annenin dayısıdır, babanın halasıdır. Değil mi? Yakın akrabadan uzağa doğru bu iş ne yapar? Gider. Bu irtibat kesilmemeli, işte mektub idi, olmadı, kendin giderek Gidemedin, mektup göndererek Olmadı işte şimdi telefon çıktı. Mesaj atılıyor. Mesaj ayıp olur biraz da. Hiç olmasa bir telefon ile insan bayramınız mübarek olsun. Kadir Geceniz kutlu olsun. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Allah afiyet versin. Bir sıkıntınız var mı diye sormak, aramak farzdır. 54 farzdan biridir. Bunu kesen adam lanetlenmiştir. Hiçbir ibadeti kabul olmaz. Kadir gecesi af olmaz. Sizin ben biliyorum bazılarınızın akraba ile konuşmayanlarınız var. Kendi akrabanızla dargın duranlarınız var. Müslümanla üç gün küs duran Kadir gecesi af olmaz. Üç günü geçemez küslük. Ama çok samimi olmak gerekmez. Ben bundan zarar gördüm diyorsan o zaman yine selamünaleyküm aleykümselam nasılsın iyi misin de devam edersin. Yok ortak ol iş yap. İkide bir git gel samimi ol demiyor İslamiyet. Ama küs durmak, selamsızlık haramdır. Ama şimdi öyle insanlar vardır. Bayramda birbirini görse aynı evde durmaz. Bekler ki o çıksın öbürü giriyor babasının yanına. Kardeşler konuşmayan var. Teyzesiyle konuşmayan var. Halasıyla dargın olan var. Neymiş halam şunu yaptı, teyzem bunu yaptı, amcam bunu yaptı. Ne yaptıysa yaptı. Sen Kadir Gecesi af olmamaya bunu tercih mi ediyorsun? Yani o kızgınlık, o inatçılık, o Efendim ne diyeyim kan davası bilmem ne davası Bizdeki, bizdeki kan falan da değil Bizim doğuda muğda oluyor biraz kan şey de Bizdeki hepten Ucuz ucuz davalar Fuzuli davalar Beş para etmeyen meselelerden Ailelerde konuşmayanlar Görüşmeyenler Yarın ahirette cehenneme girip yanmak daha mı kolay Barış işte Mübarek bayramtır bayramdır ya Onun için akraba ilişkisini Kesenler Af olmaz ve müşahin. Bir de müşahin. Kul ya Resulallah ve mel müşahin. Dedik ya Resulallah nedir? Kelimeyi anlayamadı sahabe. Bak Arap olmak yetiyor mu? Sahabe Arap. Arap olmak yetiyor mu İslam'ı anlamaya? Kur'an'ı değil, hadisi bile anlayamadığı kelime çıkıyor. Dediler ya Resulallah müşahin nedir? Buyurdu ki el musarim. Musarimdir. Siz tabi musarimi de anlamadınız. Ama sahabe musarimi anladı. Musarim nedir? Musar'im Müslümanlara kim besleyen? Kalbinde kim ve nefret Müslümanlara karşı? Ama bu kimdir? Eli sünnetle ilgilidir. ehl sünnet Müslümanlara karşı kim besleyenler? Burada en büyük bela kime vuruyor? Şia'ya vuruyor. Yine piyango onlara çıktı. Çünkü neden? Şia sahabeyi seviyor mu? Beş sahabe hariç hepsine ne diyorlar? Kafir diyorlar. İşte Aydarbaşı görüyorsunuz. Dergide yazdım reddiye çok güzel okuyun mutlaka. Adam Hz. Ebubekir'i halife seçen en güzide sahabelerin hepsine kafir oldu diyor. Evet. Ve bu sahabeye kim tutan adam Kadir Gecesi affolur mu? Olmaz. Olmaz. İşte Hayrettin Karaman. Beni de Ensar Vakfı davet etmişler. Mesaj geldi. Piknik varmış. <gülüyor> diyor ki Ensar Vakfı'nın pikniğine davetlisiniz. Piknikte kim? Onursal Başkan Hayrettin Karaman diyor. Tam benlik bir piknikmiş ya. <gülüyor> Bizim kayınpeder piknik, pislik dermiş zaten de. Yani böyle bir piknik olursa ne olacak? Pislik olacak sonu. Adam diyor ki ben Muaviye'yi sevmem diyor. Ya sen babanın oğlunu bile sevmem diyemezsin. Müslümanı sevmemek haramdır. Sen kalkıp vahiy katibini, peygamberimizin kayınbiraderini, sahabeyi sevmem diyor. Sen profesör olsan ne yazar? Ensar'ın makfının başkanı olsan ne yazar? Biz sahabeye bakarız, Kur'an'a bakarız, sünnete bakarız. Biz bütün sahabeyi seviyoruz. Hepsi başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Kabirleri nur olsun. Amin. Bütün hadisler onlardan geldi bu din bize. Nasıl biz onları sevmem diyebiliriz? Onun için Müslümana kin tutan, deyince en başta sahabeye kin tutanlar geliyor. Şu ilk Müslümanlar sahabe. E sahabeye kin tutan Kadir Gecesi af olur mu? Olmaz. Onun için gönlümüzde Müslümanlara karşı, eli sünnete karşı kim ve nefret olmaması lazım. Allah için birbirini sevelim, birbirine yanlışlar yapmış oluyoruz, hatalarımız vardır. Biz affedersek Allah da bizi affedecek. Onun için kusurlarımızı görmeyeceğiz. Affedenlerden olacağız inşallah. Bunbaharek gecede barışmalara vesile olsun. Bu bayram inşallah küslükler kaksın. Ta ki bayram sabahı dostlar gibi bir bayrama ermek nasip olsun. Hadis-i Şerif'te de uzun devam ediyor. Şimdi bayram gecesi, onun önümüzdeki sohbetlerde birkaç gün kaldı takip edin. Doydunuz mu Ramazan'da bana? Eee? <gülüyor> i̇yi doymadık deyin de Allah ömrümü uzatsın inşallah. <gülüyor> e doydunuz dersem gidici oluruz herhalde. Değil mi? O zaman iyi işaret olmaz. Peki bu sene biraz sohbetler yaptık. Kısa kısa da olsa bereketli oldu. Rahman. 14 Temmuz Perşembe akşam namazında sohbetlere yeniden başlamak üzere. Burası olarak şu anda bu son sohbet oluyor buradan. Allah yeniden cem eylesin manileri izale eylesin yardımcılar ziyade eylesin Allah Teala şu mübarek gecede af olmadan çıkmaktan muhafaza eylesin kendimiz için sevdiklerimiz için ne kayırlı dualar varsa etmeyi nasip eylesin hangi dua zararımızdaysa nasip etmesin Allah amin Allah'u salli ala Muhammedin ve ala aleyhi sahibi şimdi ehli şünnetten itikat meselesi ise amel meselesinden olmaz yani, yani içki içiyor diye olmaz Kumar oynuyor diye olmaz. Adamın günahı kendinedir. Nasihat edersin, akraba ilişkisi günahtan sebep kesilmez. Ama itikat meselesi olursa, yani adam inanmıyor, şirk içindedir. Tabi burada ana baba gibi sana muhtaçsa, aç açık kalmış bir durumdaysa yine onlara yardım edilmesi gerekiyor. Ölmemeleri kadarıyla. Yani bu iyilik kesilmez. Ama velakin senin itikadını bozacak, konuşmalar yapıyor, kafanı karıştırıyor, seni şüpheye düşürüyor senin de ilmin buna yetmiyor. Gidiyorsun bir iki oturdun, baktın ki adamdan helak olacak. İtikadın bozulacak. Böyle bir durum ama nefsi buna katmayın. Ben zaten adama gıcık oluyorum, bunu da arada cacık yapıyorum. Yapmayın böyle işte. Ya Nefsi araya katmayın. Ben bu adamı sevmiyorum. Bu nefistir. İtikad sorunu ayrı bir şey. Hakikaten öyle bir sorun varsa, o durumda Allah Teala'ya sığınırsın. Ya, ya Rabbi ben sıla Rahim'i kesmek tarafı değilim ama bu adam... İtikadımızı bozacak laflar konuşuyor, bizi çok kazaplandırıyor. Yani bu durumda ehl-i sünnet itikadının metinleri hakkında mı? Teferruatla ilgili konuşmuyorum. Yani bu e, sünnet, fazilet bunlar. İşte beraat namazı yok dedi diye, miraç namazı yok dedi diye adam ehl-i sünnetten çıkmaz. Ama adam ka kader yok derse amentüye dokunur. İsa aleyhisselamın üzülü, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, mütevatir konularda ehl-i sünnet itikadı var. Mütevatir. Bunlar da bilmeniz için İman İslam ilmi başındaki 120 sayfaya bakarsınız. Bu 120 sayfada mütevatir konular konuşuluyor. Bu 120 sayfayı itibara alacaksınız. Mütevatir mi değil mi? Gerisi İslam'ın konuları çoktur. Her konuyu kabul etmiyor diye adamla irtibat kesilmez. Selam verecek adam kalmaz, Müslüman kalmaz o zaman. İtikat önemlidir. Zarar görmeyesiniz rahman. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili Burada bir 27. gece namazı diyor ki. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir kere Kadir, bir Gaari'a, 3 İhlas, iki kere Felak, 2 kere 12 rekat kılan, namaz bitince 75 kere zikret, ardından 75 kere sallallahu selam getiren, 75 kere la havle ve la Musa ve Harun aleyhisselam'ın sevabına ortak olur ve cennette derecesi yüce olur. Hangi gece namazı bu? Bu gecen 27. gece, anladınız mı? Yani, efendim, e, bu derginin 78. sayfasını, unutabilirsiniz tarif ararsanız, 78. sayfasını. E ben el-kâhri'a bilmiyorum, minnâ aciz bilmiyorum, bilen bir imam olur. Birlikte kılabilirsiniz, bu gece efendim bunu yaparsınız. Ondan sonra burada 78. sayfede ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her kim Kadir gecesinde iki rekat kılar. Şimdi Kadir Gecesi olduğunu bilmiyorsak da Kadir Gecesi olma niyetiyle kılarız. Zaten büyükler son gecenin hepsinde kılıyorlardı bu namaz. Her rekatta bir Fatiha, yedi ihlas. Bak bu size uygun. Yani Kadir yok, Kari'a yok. Bir Fatiha, yedi ihlas, selam verdiğinde yetmiş kere estagfirullahi ve etubu ile derse Allah Teala onu da anne babasını da affetmedikçe yerinden kalkmaz. Bu gece bu kolay değil mi yaparsınız? İnşallahım. Allah Teala cennette ona melekler gönderir. onun için ağaçlar dikerler, köşkler yaparlar, ırmaklar akıtırlar. Kendisi de bunların tümünü görmeden dünyadan çıkmaz. Ölmeden de gösterirler. Yerin burası derler öyle ölür. Bu çok kolay ya, iki rekat ya. Bu Kadir gecesinde işler kolay oluyor. Selamet yep. Evet. Burada 12 rekatlık bir namaz tarif ediliyor. Fatihadan sonra üç kere inna azelne, on kere ihlas. Bu da çok güzel bir namaz. Namazı bitirince Subhanallah, Alhamdulillah, Alaih Allah, Allah Akbar işte uzun. Ad Adede malim Allahu zinete malim Allah ve milema alim Allah. Bunu da bir kere söylüyor efendim. En azı iki rekat, ortası yüz rekat, en çoğu bin rekat. Hani dedim ya. 12'ye razı olmuyorsanız artırayım isterseniz diyorum. O sırada diyorlar kendi kendine namaz mı çıkarıyorsun? Ya ben artırmıyorum. Ebu'l-Ley diyor ki ortası 100 rekat, etnası 2 rekat, evsatı ortası 100 rekat, alası 1000 rekat diyor. Fatiha'dan sonra bir inna zelna, 3 kere ihlas. 2 rekat bir selam. Selamın ardından Resulullah salatu selam. Allahu salli ala seyna Muhammedin ve ala aleyhi salli ve sellem. 79. sayfede Kadir Gecesi'nin duaları var. Sahih hadis. Ahmet Nambel'de kısa bir duadır. O dualar yapılıyor. Afiyet duaları yapılıyor. Üç kere, mesela burada bir zikir var. E, bu zikri yapalım. Afiyet duasını yapalım beraber. Ondan sonra bu zikri de beraber yapalım. Bu zikri hangi gece yaparsan yap. Yaptığın zaman bu zikir Kadir Gecesi'nin şeyin hesabına yazılıyor. Yani bu gece zaten Kadir gecesi olmasa bile farz edelim. Bu zikri okusan Kadir gecesinde okumuş oluyorsun. Anladınız mı? Yatsıdan sonraki sünneti dört kılsa diyor, mescitten çıkmadan yatsıdan sonraki dedi Kadir gecesinde kılmış gibidir diyor, her gece. Bir de böyle de işler var yani. Bu nasıl bir iştir, bu ne zenginliktir? Cevapları koyacak yer bulamayacaksınız ama torbayı deldirmezseniz tabii ki. Ahirete gidene kadar sağlam kalırsa, evet burada daha birçok ibadetler var. Ben de dua edeyim. Fakat dedim teraviden soruya bırakayım. Ondan sonra da diyorlar ki bir daha kürsüye çık falan. Bir dahayım, bir daha çık yapmayalım. Duamızda kısaca yapalım. Zaten birkaç kısa duası var ki kısa dua tutarsa zaten hepsini yapmış oluyorsun değil mi? Evet, Resulullah ne istediyse istiyorsun. Daha ne kalıyor? İnşallah onları isteyelim. Zikrimizde beraber yapalım. Sübhane Rabbil Ali'yle Ale'l Vehhab Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalîn. Muhammedim ala ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inâ nes'elüke al-cenne. Ve ne'ûzu bi'ke minen nâr. Allahümme inâ nes'elüke rıdhânâke vel-cenne. Ne'ûzu bi'ke min sekatike vel-nâr. Allahümme inâ nes'elüke al-cenne. Ve ma'karrâbe ileyâ min kavlin Ve ne'ûzu bi'ke minen nâr. Ma'karrâbe ileyâ Allahumma inna nas'aluka min khayri ma'a'taytaka min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam na'udzubika min sharri min nabiyyika Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa anta al-musta'an wa al-balagh fala hawla wa la quwwata illa azim amin Allah inna min al-khayri kullihi ajili wa ma alimna min ma lam na'lam na'udzubika min ash-sharri kullihi ağacili ve ağacili, ma alimna minum ma alimna alim. Allahumma ma min qadzah, faj'alakbete rüşşeda. Allahum rubbana tana, bilin ki rıhme, fehi elana min emrına rüşşeda. Allahum rubbana tbi bilana nûrana, wa qfir lana, inna kulla külşen kadir. Allahum rubbana hbilana ve jâlna li almuttakin imama. Allahum rubbana tana, fi dunya وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عقبتنا في الأمور كلها فجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوحاب اللهم ربنا إنك الجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرن كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفوا لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شاف العلة ولمفرج الكروب وعلى لي وصابي سلم عادا دماف شاهو علم الله اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة، innaka la tuhliful mi'ad allahumma inna nas'aluka al afiyah fi d-din wa d-dunya wa l-akhirah allahumma inna nas'aluka al wa afiyah wa l-mu'afata d fi d wa wa l-akhirah inna nas'aluka al afiyah fi dinina wa dunyana wa ahliina wa amwalina Allahum mestur avratina ve amir revatina ve akil eseratina. Allah'ım la tu'minna mekrak ve la tenzi anna sitrak. Allah'ım ahfazna en beyni eydiyna min kalfina ve an eymanina ve an şemailina. Ve ne'udu bi'azametike ennukte alemin tehtina. Altımızdan batırılmaktan sana sığınırız ya Rabbelah. Zelzeleden sana sığınırız ya Rabbelah. Sallama bizi, yıkma bizi ya Rabbelah. İstanbul'u, bütün İslam alemini, beldelerimizi, şehirlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bu gazı istediğin şekilde çıkartmaya, bizi öldürmeden, bizi helak etmeden çıkartmaya kadirsin Allah'ım. Sen İstanbul'umuzu ve bütün camiler hürmetine, ulema, evliya hürmetine, suleha hürmetine, medreselerde okuyan kız, erkek, yavrular, talebeler, hafıza, hafızalar hürmetine Allah'ım İstanbul'u sana emanet ettik civarını da. Sen muhafaza eyle vatanımızı da, İslam vatanlarını da ya Rabbi. Amin. Fatırma bizi ya Rabbel alamin. Allahumma ya Rabbal alamin. Allahumme aghnina bil ilmi ve zeyyinna bil hilm ve kerrimna bil taqwa ve cemilna bil afiye. Allah imna neseluka min fajeati el hayr ve na'udzu bika min fajeati el şerr. bika min el hem ve el hazan. Na'udzu bika min el ve el kesal. Na'udzu bika min el ve el buhul. Na'udzu bika min galabet ed deyn ve qahr er Allah'tan âğudu bika min zevâli, nâğmeti ve dârak el ve şemât el ve ala Aliu ve barak rizq. والأمن والفراغ والنجاة عنيج الظلمة والوجات من الناس والفهم في العلوم والمعارف والقرآن ومقاء الإيمان وحلاوة الإيمان والعافية الشاملة للجمع أحوالنا اتباع نبيك محمد عليه الصلاة والسلام والثبات على دينه لا يوم القيام برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. Allah'ım, أعطنا كل ve aznâ min şerrin ya rabbel âlemin. Şu cemaatimizi de uzaktan yakından dinleyenlerimizi de, ya Rabbi bizim itikadımız üzere olan bütün kardeşlerimizi de sen bu dualara müşterek eyle. Bu duaların faziletlerine ilhak ile. sığındıklarımızdan onları da bizlere de emin eyle. hepimize müessere ile. Gecemizde selametler afiyetler takdir eyle hayırlı rızıklar, bereketler, hayırlı uzun ömürler takdir eyle. Şumvarı gecede malımıza, canımıza, bedenimize, sevdiklerimize, vatanımıza, milletimize, eli sünnet vel cemaatimize, Suriye'mize, Ya Rabbi Doğu Türkistan'ımıza, Filistin'imize, Irak'ımıza, Ya Rabbi İran'daki eli sünnetimize, Ya Rabbi aktar arzına, neresinde zulme uğramış, Mazlum Müslümanların bulunduğu her kıtaya, her bukaya aya selametler gönder ya Rabbi. Amin. Selametler yaz ya Rabbi. Amin. Kurtuluşlar takdireyle ya Rabbi. Amin. Harpleri durdur ya Rabbi. Amin. Ehli sünneti aziz eyle. Amin. Ehli bidat zeliil eyle. Amin. Ehli şirki kahre eyle. Amin. Ehli sünnete Türkiye'de de dünyada da ya Rabbi eski izzetini iade eyle ya. Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Vatanımızda, vatanın milletin hayrına saadetine çalışanları muvaffak eyle zararına çalışanları mehzül ile, Bütün imkanların, itibarlarını perişan eyle ya Güçlerini, kuvvetlerini ademe tehvil eyle. Amin. Ya Rabbeli Alemin ve ya gayren Bizden dua etsen bütün kardeşlerimizi bu hayırlı dualara eyle. Hak eyleyip. Amin diyenlerin diyendilerini azad eyle. Allah'ım amin. Ya Rabbeli Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana muhammedin ve ala alihi ve sahibi ve teslimen kethiren ve elhamdülillah Rabbil Alemin. Kadir Gecesi'nin en kısa duası Aşağı annemize öğrettiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in beraberce okuyalım üç kere. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi'ye sellim. Allahümme inneke, inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni Allahümme inneke afuvvun tuhibbul afve fa'fu anni Allahümme Allahumme inneke afuvun inneke gafurun kerimun kerimun tuhibbul afve, tuhibbul afve, amin Allahım salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed Zikrimizi okuyalım Üç kere tevhid zikriyle Kadir gecesinde okumuş cevabı alınıyor. Eğer bu gece ise zaten kat kat fazileten nail olacağız. Buyurun. La ilahe illallah. El-Halîmül Kerîm. Sübhânallah. Sübhânallah. Rabbi's semâvâtis Ve Rabbi'l-Arşil Azîm. La ilahe illallah. El-Halîmül Kerîm. رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا اله الا الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله سبحان الله رب Elhamdülillahi Elhamdülillahi La La ilahe illallah Vallahu ekber havle ve la kuvvete ve la İlla El aliyü azim El aliyü azim Ve zinetema Ve Ve mil'ema Allahu Teala Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina mevlana Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillah rabbil alemin Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ravzai Paki'u tırnakine vasıl olmak üzere cümle ashab kiramın, Ehl-i Mustafa'nın, Ali Abba'nın, Silisle-i Meşayih'imizin, Hussan Efendi babamızın, Rizmet babamızın ve Sair-i Turuk Ali'nin ve mütesiblerin ervahine ve bu cemaatin geçmişlerinden mümininin i mümnihat ervahine her birerlerine ne kadar günahkar olsalar da Müslüman olarak ölmüş olan bütün cümle geçmişlerimize Adem babamıza kadar ulaşan silsilede, şecerede bizi doğuran annelerin, babaların tümüne ruhlarına, kabirlerine nurlar halinde tabaklar, nurdan tabaklarla vasıl olmak üzere El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Rabbi'l Alemin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 آمين صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمل واكثر صل عليك الله ما غيث همى اوقس السهول وبالجبال وبالقرى <تصفيق>